onların uydurup yakıştırdıkları sıfatlardan yüce ve münezzehtir. Kainatta iki ilah olsaydı, elbette birinin istediğini diğeri istemez ve böylece yerin, göğün ve diğer yaratıkların düzeni bozulurdu. İşte bu, bir esasına aykırı olarak hangi devirlerde Allah'ı ve emirlerine karşılık yerel sahte, ilahlık, rablık taslayanlar çıkmış ve kendi emir ve otoritesine hakim kılmışsa, o yerlerin toplumunda ve hayat düzeninde ikilem,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 kendi kendilerine ilahlık, Rablık taslayıp, Allah'ın dinini dışlayarak din gibi bir takım kurallar oluşturmuş ve insanları ona uymaya zorlamışlardır. 30. Ayet Küfre sapanlar, inkar edenler, gökler ve yer bir madde halinde birleşik iken, onları büyük bir patlama ile ayırdığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı bilmediler mi? Onlar hala inanmazlar mı? Yüce Allah'ın her canlı şeyi sudan yarattık buyurması, müfessirlere göre her şeyi sudan canlı kıldık yahut her canlı şeyi su sebebiyle yarattık manasındadır. Canlılarda yüzde seksen doksan temel unsur su olmuştur. Mucize dışında gözle görülen her canlı bitkiler dahil susuz oluşmamış ve susuz yaşayamaz demektir. Yüce Allah, insanı toprak ve su karışımı çamurdan yaratmaya başlamış ve kendi bünyesinde geçirdiği safhalardan sonra ona ruh vermiştir. İnsandaki ruhi haller ve şahsiyet, lisan orijini, kendisini kontrol etme ve ileriye yönelik düşünme gibi özellikler hiçbir varlıkta yoktur. Sonra onun neslini de, ondaki nutfe yani meniden başlayarak, yine türlü safhalardan geçirerek evrim veya başka varlığa dönüşüm yoluyla değil, her canlıyı kendi tür ve özelliklerine göre ayrı ayrı yaratmıştır. Peygamberimiz de Allah Adem'i kendi şu görünen suretinde yaratmıştır buyurmuştur. 31. Ayet Onları, insanları seyri ve dönmesi sırasında sarsmasın diye yeryüzünde baskılar yani dağlar, kıtalar yarattık. Gidecekleri yeri bulsunlar diye orada geniş yollar var ettik. 32. Ayet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 ben ancak sizi vahiyle uyarıyorum. Fakat sağırlar uyarılsalar da çağrıyı duymazlar. 46. Ayet And olsun ki onlara Rabbinin azabından en ufak bir esinti dokunsa, eyvah bize, doğrusu biz zalim kimselermişiz derler. 47. Ayet Kıyamet günü için adaletle tartan terazileri koyarız. Bu sayede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 eğer konuşuyorlarsa onlara sorun dedi. Hazreti İbrahim bundan başka iki yerde daha dini zaruretten dolayı doğruyu söyleyememiştir. Biri putları kırmak için hastayın deyip bayrama gitmemesi, diğeri de hicret ederken Edun kasabasında yolunu çevirip hanımı Sari anamızı melike götürmek isteyenler bu kimdir diye sorunca din yönünden kız kardeşimdir demesidir. 64. Ayet bunun üzerine kendi vicdanlarına döndüler de içlerinden hakikaten asıl haksız kimse sizlersiniz, sizler dediler. 65. ayet Sonra kafalarındaki eski inançlarına döndüler. Doğrusu bunların konuşamayacaklarını sen de bilirsin dediler. 66. ayet İbrahim dedi ki Öyleyse Allah'ı bırakıp da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 Hazreti İbrahim zulmetmeye karar vermiş bu örgütlü putperestlere karşı, Allah bana yeter deyip teslim olmuştu. 69. Ayet Biz de ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet üzere ol dedik. 70. Ayet Ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları dünya ve ahirette daha fazla hüsrana uğrayanlardan kıldık. Allah Azizün zintikam yani gücü her şeye yeten zalime zulmünün karşılığını verendir. 71. ayet. Onu ve Lut'u içinde alemlere bereket verdiğimiz yere ulaştırıp kurtardık. Rivayete göre Irak'taydılar, Şam'a geçtiler. Hazreti İbrahim oradan Filistin'e, Hazreti Lut da oraya bir günlük mesafedeki Sodoma yerleşti ve kendisine orada peygamberlik verildi. 72. ayet.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 biz onun duasını kabul edip, kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. 77. Ayet Ayetlerimizi yalanlayan kavimden onu kurtardık. Hakikaten onlar kötü bir kavimidiler. Biz de onların hepsini suda boğduk. Nasara fiili, min ile kullanılınca kurtarma anlamına gelir. Min harfini ala manasına alanlara göre anlam şöyledir. Ayetlerimizi yalanlayan kavme karşı biz ona yardım ettik. Çirkin işler yapan, Allah'ın peygamberlerini ve ayetlerini yalanlayan, kabullenmeyen toplumların sonu hep kötü olmuştur. 78. Ayet Davud ve Süleyman'ı da hatırla. Hani onlar bir kavmin davarının gece çobansız olarak yayılıp zarar verdiği ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Biz de hükümlerine şahit edik. Rivayet edilir ki bir veya birkaç kişinin davarı geceleyin birinin ekinine girmişti. Kendisine başvurulan Hazreti Davud, zararın kıymeti davaları eşit olduğu için onların tarla sahibine verilmesine hükmetti. Henüz 11 yaşında olan oğlu Süleyman Aleyhisselamsa, davar ekin sahibine verilmeli. Ekin eski haline gelinceye kadar o bunların yönünden, sütünden faydalanmalı. Tarla davar sahibinde kalmalı ve ona bakmalı. Ekin veya bağ eski haline alınca herkes kendi malına tekrar sahip olmalı demişti. Bu hükmü babası da uygun bulmuştu. Tabii ki ona bunu Allah ilham etmişti. 79. Ayet Biz bu hükmü Süleyman'a hemen ilhamla anlattık. Biz her birine hüküm, hikmet ve peygamberlik ve ilim verdik. Dağları ve kuşları,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 İdris'i ve Zülküf'i de hatırla. Bunların her biri sahvedenlerdendi. 86. Ayet Onları da rahmetimizin içine aldık. Çünkü onlar iyilerdendi. 87. Ayet Zünnunu, balık sahibi Yunus'u da hatırla. Hani o kavmine kızarak gitmişti de kendisini sıkıştırmayacağımızı kurtulacağını zannetmişti. Nihayet balığın karnında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 yazarak kayda geçirmekteyiz. 95. Ayet Helak etmeye hükmettiğimiz bir memleket için kurtuluş imkansızdır. Artık onlar hayata ve imana dönmezler. Yahut hesap için bize dönmemeleri imkansızdır. Ayetin yukarıdaki anlamında La harfi zahid olarak alınmıştır. 96. Ayet Nihayet kıyamet alametlerinden olan Yecüc ve mecuç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 hiçbir şey işitmezler. 101. Ayet Tarafımızdan kendileri hakkında halis iman ve amellerinden dolayı en güzel olan cennet saadeti takdir edilmiş olanlar ise o cehennem ateşinden uzaklaştırılmıştır. 102. Ayet Onun cehennemin en ufak sesini bile duymazlar. Canlarının çektiği nimetler içinde ebedi kalacaklardır. 103. Ayet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 Onlarla aramızda hak ile sen hüküm ver. Bizim Rabbimiz çok merhametli, sizin yakıştırdıklarınız iddialarınıza karşı yardımı istenendir. Ayetin başı Asım Kıraati'nin dışındaki diğer kıraatlere göre kul yani ey Muhammed deki ifadesiyle başlar. Gerek emirle gerek bu emir doğrultusunda olan Hazreti Peygamber'in duasıyla önce hicret vuku buldu ardından Bedir gazvesinde zafer, sonra da Mekke'nin fethi gerçekleşti. Hac Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla 1. Ayet Ey insanlar, Rabbinizin emrine uygun yaşayın. Gerçekten kıyamet saatinin sarsıntısı çok büyük, dehşetli bir şeydir. 2. Ayet Onu gördüğünüz gün her emzikli emzirdiğini unutup terk eder,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 O şeytanın hakkında yazılmıştır ki, kim kendisini dost edinirse kesinlikle onu saptırır ve o kimseyi cehennemin alevli ateşine iletir. Beşinci ayet Ey insanlar! Şayet öldükten sonra dirilmekten şüphe etmekteyseniz ilk yaratılışınızı hatırlayın. Kesinlikle bilin ki biz sizi ilk önce karışmış çeşitli renk topraktan,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 Bu hayvanlar Enam suresinde belirtilen kurbanlıklar olup deve, inek, koyun ve keçidir. Hacda ceza dışında kesilen kurban şükür kurban olup vaciptir. Zenginliğinden dolayı keseceği kurban yerine geçmez. Hacda ceza veya nezir kurbanı dışındaki kurbanların etinin yenmesi hususunda fıkıh kitaplarında imamların bazı değişik görüşleri vardır. 29. Ayet Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyti i Atik'i en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. Hacıların kirlerini gidermelerinden maksat, saçlarını tıraş etmek, bıyıklarını kısaltmak, tırnaklarını kesmek, koltuk altlarını, avret yerlerini tıraş etmek ve genel bir temizlik yapmaktır. 30. Ayet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 Kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazi olanları müjdele. 35. Ayet Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dost doğru kılan...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 bazı insanları azgınlığını ve şerrini diğer bazısıyla defetmeseydi içlerinde Allah'ın ismi çok anılan manastırlar kiliseler havralar ve mescitler muhakkak yıkılıp giderdi Allah kendi dinine yardım eden onun hayata hakim kılmak için gayret edenlere Elbette yardım eder Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir her şeye galiptir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 onun hüküm ve hakimiyetini kabul etmeyen müşrikler, bütün mahvetlere düşmanlık ederler. 41. Ayet O mümin kimseler ki, kendilerine yeryüzünde iktidar, mevki ve servet versek, şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki, bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir,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 Ayetlerimizi küçümseyip akıllarınca aciz, geçersiz bırakmaya çalışanlar ise, kesinlikle cehennem ehlidirler. Yahut ayetlerimizi geçersiz bırakma hususunda, birbirlerini aciz bırakırcasına yarışanlar ise. 52. Ayet Biz senden evvel hiçbir Rasul ve Nebi göndermedik ki, o davasına ait bir şey temenni ettiği zaman, onun emeline dair şeytan,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 kötülüğün, haksızlığın ancak misli ile karşılık verir de sonra tekrar saldırıya uğrarsa Allah ona elbette yardım eder. Şüphesiz Allah çok affeden, çok bağışlayandır. 61. Ayet Bu böyledir. Kesinlikle bilesiniz ki Allah istediğini yapar. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarak uzatır, kısaltır. Şüphesiz Allah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 ...seninle asla çekişmesinler. Artık sen Rabbine davet et. Şüphesiz sen, ...dosdoğru bir yol olan İslam üzeresin. En doğru yol, ...Allah'ın son gönderdiği ve bütün hükümlerin tamamlandığı din, ...İslam olup artık tartışmaya lüzum yoktur. Bundan önceki bütün dinler hem tahrif edilmiş, ...hem de hükmü kalmamıştır. Dolayısıyla...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 Bu ve benzeri ayetlerin tatbiki, dünya ve ahiret için umduğuna kavuşmanın teminatıdır. 78. Ayet Allah uğrunda gereği gibi, hakkıyla ve ancak onun için cihad edin. Sizi cihat için O seçti ve din konusunda da üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi. Tıpkı babanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. O Allah, daha önceki kitaplarda ve bu Kur'an'da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 Allah nizamının hakim olması için yapılır.